Bismillah, Elhamdülillah, ve salat ve salamü ala Rasulullah. ve rahmetullah. Rabbim hepimize dini dost doğru anlamak, dost doğru yaşamak ve başkalarına insanlardan korkmadan dost doğru dini hakkın rızası doğrultusunda anlatmak, tebliğ etmek nasip eylesin inşallah. Evet, bugün ezan vaktine kadar ve hutbede e, 29 Ekim ile ilgili Cumhuriyet'ten bahsedeceğim. E, Cuma hutbelerinde bugün e, hep 29 Ekim'den bahsedilecek. Ama onlar e, bugünleri önemli faziletli e, İslam açısından da e, tasvip edilen günler ilan ederlerken biz e, olayın hiç de öyle olmadığını e, ifade etmeye çalışacağız. Evet. Maalesef e, camilerimiz hür değil. Müslümanlar Allah'ın rızası istikametinde özgür bir şekilde yaşama hakkına sahip değiller. Devlet layık olduğunu iddia etse bile ki laiklik İslam'la bağdaşmaz. laiklik kurallarına bile uymuyor. Laiklik devletin dine dinin devlete karışmaması olarak en basit anlamda tanımlanır dini devlete karıştırmıyorlar. Ama devlet her şeyle dine müdahale ediyor, karışıyor, yönlendiriyor. Halk cami yaptırıyor, e, Kur'an kursu yaptırıyor. Ama e, e, oraya istediği bir hocayı getiremiyor. Veya biz kendimiz e, burada cemaat olacağız deme hakkına sahip değiller. E, devlet e, ne yapıyor? Camilere el koyuyor, imam tayin ediyor ve kendi kanunlarına bağlı bir şekilde camilerde insanları yönlendirmeye çalışıyor. Kendi okullarında okuttuğu ve diploma verip imam olabilirsin, müezzin olabilirsin dediği yetkililerine bile devlet güvenmiyor. Ee, istediği gibi onların hutbe okumalarına müsaade etmiyor. Ee, ellerine işte fotokopiden e, çoğaltılmış kağıtlar hutbe e, metni olarak e, verme mecburiyeti duyuyor. Evet. ve e, Halka rağmen e, dayatmayla <gülüyor> ilan edilmiş şeriatın lağvedildiği yerine İslam dışı batı tarzı bir devletin bir düzenin e, yukarıdan ilme dayatıldığı e, bir sistemin Müslümanlara bile kutlatılması camilerde bile bayram kabul edilmesi gibi hususlar oluyor. Ve son zamanlarda belki fark ediyorsunuzdur bazı camilerde ee, bilmiyorum e, bir emir üzerine midir değil midir e, bu tür e, Müslümanlar için hiç de bayram kabul edilmeyecek zaman dilimlerinde bayraklar asılıyor kapılara e, e, dolayısıyla e, Allah'a ibadet edilmesi gereken ve e, hiçbir e, ulusal ayrımcılığın olmaması icap eden yerler maalesef e, İslami yönetimin kaldırıldığı zaman dilimlerini kutlama e, durumunda bırakılıyor. Tabi Müslümanlardan da bir ses çıkmıyor. E, bu böyle devam edip gidiyor. Efendim e, hele İslam düşmanlarının e, e, Kur'an'a inanmayan insanların hakkında dua edilmesi, onların e, yaptıklarının e, kahramanlık gibi gösterilmesi, dualarda bulunulması, övgüler yağdırılması e, affedilecek bir durum değildir. Maalesef e, Cumhuriyet düzeni şeriatın tersine e, bir sürü putlar icat eden, insanları heykeller başta olmak üzere e, kapitalizm diye yönetim tarzının özdeşleştiği parayı, maddeyi tanrılaştıran devlet adamlarını e, yarı yarıya putlaştıran ve daha nice futbolculardan, artistlerden böyle ilahlar edinmeyi e, öngören bir bir e, e, putçuluğu yayma rejimidir diyebiliriz. Ee, evet. Sahte ilahları icat etme. E, onları insanların önüne koyma yönetimi. Sadece Allah'a kulluk yapmak üzere yaratılan insanlar ve bunu kabullenen müminler e, e, okullardaki müminler bu, e, heykellerin önündeki saygı duruşlarına, okullardaki e, bazı insanların aşırı yüceltilip, övgü dolu metiyeler düzülmesine e, seslerini çıkartmıyorlar. Evet, e, böyle bir e, günün bu e, kutlanması söz konusu edildi dün açısından bugün de onun biraz değerlendirmesini yapalım önce kutbede daha genel mahiyette cumhuriyet rejimi ile alakalı değerlendirmeler yapmak istiyorum İslamın esası Sadece Allah'a kulluk yapılması Sadece Allah'ın tek ilah kabul edilmesi Başka türlü ibadet edeceğimiz Aşırı saygı ve sevgi duyacağımız Birinin kabullenilmemesine dayanır La ilahe illallah ifadesinde özde olarak bu vurgulanır Allah'tan başka ilah kabul etmiyoruz Hakim bir güç, otorite, yönetici insanlar üzerinde e, mutlak e, dediği yapılması gereken efendim e, e, kayıtsız, şartsız itaat edilecek, sevilecek, korkulacak birinin olmadığı e, İslam inancının esasıdır. E, tarihin e, eski dönemlerinde e, işte e, Peygamberlerle e, mücadele eden toplumlar. Allah'tan başka otoriteyi ister devlet başkanı olarak Nemrut, Firavun, Ebu Cehiller gibi e, e, yöneticileri isterse e, örf adet kabilenin anlayışı e, efendim e, bazılarının çıkarları doğrultusunda e, bazı uygulamaların ve özelliklerin yüceltilmesi şeklinde Allah'ın dışında ilahlar kabul ediyorlardı. E, bütün peygamberler de e, iki şey için gönderildiler. Nakil suresi 36. ayette bu net şekilde vurgulanır. Estağfirullah. Ve lekat be'asna fî küllü ümmetin ve eni'budullah veçtenibut ta'ud Biz bütün e, kavimlere, peygamberleri e, Allah'a, kulluğa davet etsinler. Allah'a ibadete, kulluğa davet etsinler ve tağuta kulluktan insanları uzaklaştırsınlar diye gönderdik. Allah'a kulluk ve tağuta kulluktan uzaklaşmak. İşte bu iki meseleyi tebliğ etmek için gönderilmiştir bütün peygamberler. Ee, ve e, bazı insanların e, putlaştırılması tarih boyunca söz konusu edilmiştir. Ama hiçbir zaman Mutlaştırılan şahıslar, ölü veya diri e, e, heykeline veya kendi şahsına e, yücelik atfedilen e, kişiler, e, yaratıcı olarak, rızık verici olarak, e, e, Allah yerine e, kaim olarak kabul edilmiş değillerdir. E, Ebu Cehiller de, ondan önceki kavimlerdeki müşrik ve kafirler de, Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Yaratıcı olarak, rızık veren olarak, göklerdeki tabiat olaylarına tasarruf eden olarak Allah'a inanıyorlardı. Ama elleriyle tutup gözleriyle görebilecekleri somut bazı şeyleri de yüceltme taraftarlarıydı. Ebu Cehiller, Mekke müşrikleri, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye putlara tapıyoruz diyorlardı yani kötü bir niyet taşımıyorlar. İyi niyetle Allah'a yaklaştırsın diye. Ee, o heykellerin bir zamanlar salih insanlar olduğu, işte Allah'ı hatırlatmak için e, o heykelleri diktikleri e, kaynaklarda ifade edilir. E, her ne gerekçeyle olursa olsun, Allah'ın dışında e, e, tazim edilen, e, hürmet edilen, ister heykel, ister canlı şahıs olsun e, ibadetimsi reveranslar yapılan e, saygı duruşlarında bulunan şahısları bu durumunu İslam e, putçuluk olarak kabul ediyor ve e, cennete gitmek, Allah'ın yardımına muhatap olmak, mümin sayılmak için her türlü putlara e, saygı ve sevgi beslemekten müminleri yasaklıyordu. Evet. Buna rağmen maalesef tarihin her döneminde bu putçuluk devam ede geldi. İşte günümüze yansıdığı şekliyle putlaştırmanın yer yer ölmüş şahıslar ve hayattakilerin ilah yerine konulmanın bayramlarda tekrar edildiği bayram kabul edilen günlerde tekrar edildiğini biliyoruz. Devlet adamları ve silahlı kuvvetler söz gelimi, Cumhuriyeti kuran vatanı kurtardığı iddia edilen şahsı yine yerlere sığdıramayacak göklere çıkartacak tarzda övgüler sundular, sunuyorlar bu zaman dilimlerini bahane ederek hatta imamlara da Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün faziletlerini anlattırıyorlar. Evet. Ve son yıllarda meşhur edilen kimi gazetelerde koca sayfaları dolduran şekilde müşriklerin ağzından şu söz Müslüman mahallesinde salyangoz satma cinsinden insanlara sunuluyor. ''O olmasaydı, olmazdık.'' E, aynen müminlerin Allah'ı yaratmasındaki e, kabullerine benzeyen şekilde. Evet, Atatürk olmasaydı, olmazdık. Bu söz, e, e, o şahsı Tanrı yerine, ilah yerine koymaktır. E, ''O olmasaydı, biz niye olmayacaktık, niye olmayalım?'' ''O sanki bizim yaratıcımız mı?'' ''O mu yoktan var etti bizi?'' O kimdir, ne yapmıştır? Devlet adamlarından biridir, komutanlardan biridir. Dünyada onun gibi nice komutan ve devlet adamı gelmiştir. Dolayısıyla farkı nerededir? Ha, i̇nsanlar derler ki, efendim vatanı kurtardığı için bu söz söyleniyor. Efendim. Siz birazcık aklımızı kullanarak, insan olarak birazcık aklımızı kullanarak hiçbir kişinin tek başına bir vatanı kurtardığı, efendim bir savaşı kazandığı, düşmanlara tek başına galip geldiği anlayışına hiç sahip olabilir misiniz? Olsa olsa bu Rambo filmlerinde olur, Superman filmlerinde eh biraz Malkoçoğlu filmlerinde olur. Tek başına efendim bir kılıç sallar yüz tane adamı öldürür geçer gider. Ee, bunlar çocukları kandırmak için e, çocuksu kahramanların oluşturulduğu durumlardan ibarettir. Evet. O yüzden böyle bir kimsenin bir komutanın bir ülkeyi kurtarıp kurtaramayacağını ee, insanların etmesi, düşünmesi gerekir. Dünyada hangi komutana, bu komutan tek başına vatanı kurtardı, o olmasaydı şöyle olurdu denilebilir. Denilse ne kadar doğru olur? Peygamberimiz için bile bu söz doğru olmaz ve müminler olarak bu sözü söylemeyiz. Peygamberimiz Bedir Savaşı'nı kazandı. Hendek Savaşı'nda e, kafirleri mağlup etti demeyiz. İslam ordusu Bedir'i kazandı. Efendim Hendek'te müşriklere galip geldi deriz. Biz Müslümanlar peygamberimiz için bile o olmasaydı olmazdık demeyiz. Hiçbir insan için böyle denilmesini doğru görmeyiz. Hem gerçekten bu konuları gündeme getirmemiz gerekiyor. Vatanı kim kurtardı? Gerçekten vatan kurtuldu mu? Kurtarıcı demek, demek için e, gerekçeler nelerdir? Kendi doğduğu şehir olan Selanik'i bile kendi memleketini bile kurtaramayan bir şahıstan bahsediyor insanlar. Evet. Yemen, Arap Yarımadası, Irak, Suriye, Ürdün, Kuzey Afrika, Yunanistan, Bulgaristan toprakları e, Atatürk'ten önce Osmanlı topraklarıydı. O kadar ki Atatürk'ün gençliğinde Osmanlı toprakları bugünkü e, Türkiye topraklarının tam 12 misliydi. Yemen'den e, Afrika'ya kadar, Balkanlara kadar uzanan bir Osmanlı toprakları. Evet. Yani Osmanlı e, o günkü toprakların 12'de 11'ini kaybeden komutan nasıl vatan kurtarmış olabiliyor Atatürk olmasaydı olmazdık sözüyle mümkün ki şu kastedilmiş olabilir o olmasaydı Anadolu toprakları da işgalden kurtulmazdı İngilizlerin Fransızların sömürüsü olurduk Müslümanca ve özgür bir şekilde yaşayamazdık Evet. onun sayesinde bağımsızlığımızı elde ettik o olmasaydı Türkiye'yi İngilizler Fransızlar yönetirdi o yüzden onun kurtardığı konuyu öne çıkartmak ve bayram ilan etmek gerekir unutmayalım Anadolu gibi nice ülkeler bağımsızlık savaşı verdiler. Mesela Cezayir, mesela Libya. Ama onların başındaki Ömer Muhtarlar, diğer komutanlar hiç de putlaştırılmadılar. Efendim, heykelleri vesairesi ile insanların önlerinde ayin yapılmasına zorlanmadılar kurtarıcı da ilan edilmediler. Ve diyelim ki Türkiye düşmanlardan kurtulmasaydı, İngilizlerin, Fransızların egemenliğinde yaşasaydı e, ne yaparlardı onlar? Kendi kanunlarını uygularlar. E, söz gelimi, çarşaflı peçeli kadınları e, kendi kadınlarının kıyafetine e, e, bürünmeye mecbur ederler e, iş, İslam kanunlarını kaldırırlar e, bu ülkeyi kendilerine benzetirlerdi peki kurtardığı iddia edilen insanlar e, ne yaptılar e, Batılların yapacağı şeyleri e, yaptılar yani zinayı serbest kıldılar faizi mecbur tuttular Efendim, içki yasağını kaldırdılar. İlahi kanunları uygulanmaz hale getirdiler. E, şapka giymeyen nice insanları bile sadece şapka giymediği için, e, şapka caiz değil dedikleri için, e, belki Avrupalıların yapmayacağı şekilde e, e, idama mahkum ettiler. Efendim nice zulümler oldu. Allah demek bile yasak edildi. Ezan bile asli e, metinleriyle okunmadı. Namazlar da tümüyle Türkçeleştirilecekti. Bir sürü denemeler yapıldı. Ama e, fırsat e, ne yapmadı. E, onlara tümüyle geçmedi. E, bir kurtarma var Türkiye'nin kurtulması. Ama bu kimden ve neden derseniz e, Müslümanlardan ve İslam'dan kurtarıldı ülke. Bir kurtarma söz konusu. Yoksa e, kafirlerden ve küfürden e, Allah'ın ve Müslümanların düşmanlarından kurtulmuş olsa ülke adım adım batı ülkesi İngilizlere Fransızlara tümüyle benzeyen bir ülke olmazdı. Ee, ne yaptı o kurtarıcılar? İslam devletini küfür devleti haline getirdi. Şeriatı kaldırdı, halifeliği kaldırdı. Ee, kimsenin memnun olmadığı, herkesin şikayetçi olduğu bir düzeni, bir devlet sistemini kurdu. İslam'la ilgini ne varsa onlar yok edilmeye çalıştı. Sonra sonra çoluk çocuğumuzu hala büyük kahraman olarak ve önünde saygı duruşunda bulunulması mecbur olan bir insan olarak dayatıldı. Aslında Atatürk olmasa olmazdık cümlesine bir kelime ilave ederek bu cümlenin çok doğru olabileceğini ifade edelim. Atatürk olmasaydı böyle olmazdık. Daha başka olurduk. Söz gelimi on vatandaşımızı haksız yere öldüren İsrail'e özür bile diletip tazminat alamayan cezasını veremeyen dünkü vilayetimiz olan Yunanistan'a bile söz geçiremeyen dünyada hemen hiçbir dalda etkin olamayan, önemsenmeyen sıradan küçük bir ülke tabi dev aynasına bakarsanız kendinizi dev gibi görürsünüz hani Osmanlı'nın yıkılmasına yüz tutan zamanda Osmanlı'ya batılılar bir at koymuşlardı hasta adam diye hastaydı ama adamdı Şimdi adam yerine koyan e, hemen kimse yok. Yani yıllardır PKK ile bile baş edemeyen bir düzenden bahsediyoruz. Evet. E, sözü uzatmayacağım. Ezan okundu. Biz inanıyoruz ki bizi Allah yarattı. Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Ona kimseyi şirk koşmayız. Bizi yaratan zat bizi yaşatandır. Bizi koruyan ve gözetendir. Rızkımızı veren, düşmanlarımıza karşı bize yardım eden ancak Allah'tır. Hiçbir insan bizim ilahımız filan olamaz. Biz hiçbir kimsenin sayesinde değil, sadece Allah'ın izni ve müsaadesiyle varız ve o şekilde yaşıyoruz. Allah istedi ve bizde olduk. O istemeseydi olmazdık. Bizim ilahımız tek bir Allah'tır, biz ona iman ederiz. Hiçbir tağutu da benimsemeyiz, sevemeyiz, kabul edemeyiz, red ve inkar ederiz. Herhangi bir şahıs olmasaydı da elbette olurduk. Ondan önce insanlar olduğu gibi. Bırakın başkalarını oldurmayı, Atatürk'ün veya başka birisinin kendini oldurmaya bile kadir olduğunu kabul edemeyiz. Onu da Allah yaratmıştı. Bu genç yaşta sayılabilecek bir yaşta fazla içki içtiği için siroz hastalığından kendini ölmekten kurtaramayan aciz bir adam için o olmasaydı olmazdık gibi sadece Allah için kullanılabilecek bir sözü bu ülkede meşhur etmeye kalkıyorlar sanki bir nas gibi bir şahsı putlaştıranların sözüdür bunlar Allah'ı tanımayanların sözüdür Dolayısıyla biz hiçbir kimseyi putlaştıramayız. Putların önünde e, saygı duruşunda bulunamayız. Çocuklarımızı da bu konuda uyarmak e, ve onların da e, sadece Allah'a kulluk yapıp onun önünde boyun eğmek e, zorunda olduklarını e, öğretmek mecburiyetindeyiz. E, mevcut düzeni, düzeni yönetenlerin başka hiçbir suçu olmasa kendilerine Efendim gençlerimizin, ilkokul, ortaokul yaşındaki çocuklarımızın e, heykellerin önünde putperest ayini yapmaya zorlamaları suç olarak yeter. Daha önce de söylediğim gibi dünyanın hiçbir ülkesinde vatandaşını, öğrencilerini heykellere taptıran ülke kalmadı artık. Sadece e, içinde yaşadığımız ülke var. Ee, tabii neye öncelik verdiğimiz vermemiz gerektiği e, bu tür günler vesilesiyle tekrar hatırlanılmalı ve sadece Allah'a kulluk yapmanın onun dışında e, hiçbir e, güce boyun eğmemenin insanlardan değil Allah'tan korkmanın ve e, sadece e, onun hükmünü hakim kılmanın mücadelesini Müslümanlar olarak biz vermeyeceğiz de Kimler verecekler? Bu mücadeleyi vermezsek La ilahe illallah davası boşa gitmiş olur. Peygamberlerin mücadelesini ve İslam'ın özünü anlamamış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil alemi.